Elhamdülillahi vahde. Ve salatu ve selamu ala mella nebi yebade. Efendim, kefaat, denklik demek. Evlendirirken ya da kız ve erkek evlenirken e, denk olmalarına bakılır. Tabi bu denklik kim açısından dikkate alınır? Kız açısından dikkate alınır. Yani erkek kıza denk olacak. E, erkek kıza denk olacak. Onun seviyesinde olacak. İşte, yani e, yani nesep itibariyle e, din itibariyle eee efendim e, mal itibariyle e, erkek kadına denk olmuş olacak. Vel kafaatu tuntabaru fin nikahi fin nesebi diye. Burada Hanefi mezhebinde beş hususu sayacak. Dinde, nesepte, dinde sanayi demiş olduğumuz yani meslek itibariyle. Tabi kadın mesleği değil de babasının mesleği Hürriyette, malda e, denk olmuş olacaklar. Peki bu konuda mezheplerin farklı görüşleri var. Hanefi mezhebi bunları sayıyor. Bu konularda kadın, e, erkek kadına denk olacak diyor. Erkek e, kadına denk olacak. Peki neden böyle olmalı? Başka türlü bu aile devam etmez, sürmez. Çünkü kadın rahatsız olur. Yani kadın erkeğin evine gidecek. Eğer erkeğin e, zenginliği işte yoksa, kadın da zengin bir aileden geliyorsa veya işte takvası, verası e, yoksa ondan mahrumsa e, kadın eşinden dışarıda bahsedemez, söz edemez. Kadınlar da genelde eşleriyle iftar ederler. İşte benim eşim der söze başlar. Onun hususiyetlerini onun özelliklerini anlatır. Onun için bu denkleye dikkat edilir e, denkleye. Ama kadın cehetiyle bakılacak. İmam Malik'e göre e, e, denklik şu hususlarda geçerlidir. Din noktasında denkleye bakılır. Din noktasında denkleye bakılır. Yani din diyanet noktasında. E, denkleye bakılır. Yoksa nesep yoluyla denkleye bakılmaz. Nesep yoluyla denkleye bakılmaz. E, Ahmet bin Hanbel'e göre Ahmet bin Hanbel'e göre ise denklik sadece din ve e, meslektedir. Yani e, dinleri, dindarlıkları bir de e, kızın babasının mesleği erkeğin mesleğinden daha yüksek olmayacak. E, İmam Şafii Hazretleri ise bu erkekle kadın arasındaki denkliği daha genişletiyor. فِى الدّينِ وَالنَّسَبِي sanati Dinde, nesepte, sanatta, hürriyette, ayıplardan hali olmada, zenginlikte, bir de yaşta, bu tabii sonraki Şafii fukasın görüşü, yaş itibariyle de birbirine denk olmuş olacaklar. Peki Hanefiler ise, hangi uslarda denkliği dikkate alıyorlar? Nesep'te, İslam'da yani İslam'a girmede. Burada İslam'a babaları hangisinin babası önce İslam'a girdi? Ee, efendim, e, yoksa erkek e, Müslüman mı değil mi o değil. Zaten <gülüyor> Erkek Müslüman değilse evlenemiyordu. Müslüman bir kızı alamıyordu. Burada erkeğin babasının İslam'a girmesine bakılır. Tabi bu da Arap olmayanlarla alakalı bir durum. وَالْحُرِّيَّةِ وَهِيَ النَّسَبُ وَالْاِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةِ وَالْمَالُ وَالْدِيَانَةُ وَالْحِرْفَةُ Maldır, diyanettir ve sanattır diyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi Şimdi efendim buradan metne dönersek وَالْكَفَاءَةُ Yani denklik, musavat تُعْتَبَرُ فِي النِّكَاهِ Nerede dikkate alınır? finnikahi ama bidayette tabi, işin başlangıcında. Yani başta denk olmalarına bakılır, sonra bu denklik bozulabilir. Yani kız çok zengindi, adam iflas etti, hiçbir şey kalmadı, aradan 20 yıl geçti, kadın bu adamdan ayrılamaz. ayrılamaz. Yani bu bana denk değil, babama denk değil diyemez, kefâeti, denkliği işin başında arıyoruz. Peki Hanefiler nerede bakıyorlar buna? Wal kafaatu tağtebaru fin nikahî fin nesbi nikahta e, tabi e, kafaat dikkate alınır ama wal kafaatu lil marati alarucülü kadın için erkek noktasında erkek üzerinde denkliğe bakılır fin nikahî ilk olarak da fin nesbi nespte bakılır. Yani soylar birbirine uygun olacak, münasip olacak. Tabii burada zayıf hadisler atmış. O hadisler nedir? İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onlar isnad ediliyorlar. Kureyşun bazıhum ekfa'ul li Kureyş birbirine denktir. Vel Arabu bazıhum ekfa'ul li bazıdin. Arab birbirine denktir. Eee vel bazıhum اَكْفَاءُ لِبَعْضٍ Arap olmayan mevaliler de onlar da birbirine denktir. Dolayısıyla yani bir kız Kureyş ise Kureyş olmayan bir Arap o kızla evlenemez bu rivayete göre. Eğer birisi mevali ise yani Arap değilse o zaman Arap'ın kızıyla evlenemez. Peki İmam Malik rahmetullahi aleyh buna itiraz ediyor. Ne diyor? İnne اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ yani. Allah Teala katında en üstün en değerli olanınız en muttaki olandır. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bu ayet-i kerime işte Arap'ın aceme üstünlüğü yoktur. Hepiniz ee, ke esnenil muşti tarağın dişleri gibi eşitsiniz. Bu tür rivayetleri Ebu Hanife Hazretleri nasıl değerlendiriyor? Ahirette böyle olacak. Yani ahirette İnsanlar rengine, soyuna bakılmayacak. Dolayısıyla orada öyledir. Ama dünyada sebebe bakılır, neden bakılır? Çünkü başka türlü kız rahat edemez. Evlenir gider, erkeğin soyu düşükse o zaman hep kendi ailesini düşünür. Ya neden böyle bir eve geldim, böyle bir aileye geldim diye rahatsız olur. Efendim Ebu Hanife Hazretleri'nin iştahı budur. O kendi dünyasına bakıyor. Kendi dünyasında işte bir kız evleniyor mevaliden birisiyle, Arap daha farklı görüldüğünden dolayı o evde rahat edemiyor, aile dağılıyor, parçalanıyor. Onun için Ebu Hanife Hazretleri bu zayıf, hatta bir kısmı mevzu derecesindedir. Onlarla amel etmiştir. Kendi açısından onları amel edilecek gördüğünden dolayı, zayıf kabul ettiğinden dolayı onlarla amel etmiştir. Yani mevzu görmemiştir. O cihetle amel etmiştir Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Peki efendim e, biz e, buna dair Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatına baktığımızda Fatıma binti Kays Allah Resulü aleyhisselama gelmişti. Eşinden boşanmıştı. E, efendimiz'e aleyhissalatu vesselama beni Ebu Cehim istiyor. Maviye de istiyor, evleneyim mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Hayır. Kiminle evlen? Usame bin Zeytle. Peki Fatıma bin Kays Kureyş'ti ama Usame e, azatlı bir kölenin oğluydu. Kureş'ten değildi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Fatıma'yı onunla evlenmeye teşvik ediyor. E, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureş'ten olan Zeynep'i kimin evlendirmişti? Zeyd bin Harise ile evlendirmişti. Yani eğer Kureyş olan bir kız Kureyş olmayana denk olmamış olsaydı ya da Kureyş olan bir kız Arap olmayana denk olmamış olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu e, nikahı yapmayacaktı, yapmamış olurdu. Yani bu İslam'ın genel e, makasına bakıldığı zaman yani çok muvafık düşmemektedir. Onun için yani bu nesep yoluyla kefaati kesin bir kural olarak görmemek lazım. Eğer taraflar birbirini gördüler, tahsilleri vesaireleri, der hususlar din, diyanetleri birbirine muvafıksa nesep hususunu dikkate almamak daha doğru olabilir kardeşim diyoruz. Peki... Hanefi mezhebine göre birinci şart buydu. Denklik e, nerede aranacaktı? Nesepte aranacaktı. İkincisi ise ve fiddini vettakva. Dinde ve takvada, diyanette ve takvada e, denklik aranır. Yani erkek o kıza denk olacak. Tabi yani erkek istikamet üzere olacak. Mustakim bir hayatı olacak. O evi o kadına zindan yapmayacak. E, hayatını karartmayacak o kadının Allah korkusu olacak bu adamda bu erkekte ancak bu şekilde denk olabilir ve nikah olur İmam Muhammed rahmetullahi bu konuda diyorlar ki erkeğin denkliğinde takva diyanet noktasında denkliğinde şuna bakılır yani ay olmayacak meyhaneden çıkıp böyle sarhoş dolaşmayacak çocuklar onunla alay etmeyecekler işte böyle şamarlanmayacak sokak ortasında ee, böyle e, ayyaşlığından vesairesinden dolayı e, efendim e, çocuklar için oyuncak haline gelmeyecek. Eğer böyle birisi ise onunla o kız evlenmez. Denklik yoktur. Ama böyle değilse yani e, efendim bir takım hatalar, yanlışları var ama yani alay konusu değil, ayyaş değilse e, böyle bir adamla evlenilebilir diyor İmam muhammed rahmetullahi aleyh neden çünkü bu evlilik denklik dünya ile alakalı bir meseledir diyor efendim üçüncüsü ise ofis sanayi yani sına, sanayi sanayi yani meslekte denkliğe bakılır damat ne yapıyor mesela bir kardeşimiz var Belediyede temizlik işçisi olarak çalışıyor. Kızın babası da şehrin en büyük kuyumcusuysa bu denk olmaz. Neden denk olmaz? Yani o temizlik işçisi olan e, kardeşimize eş olacak o İslam kızı, hanım kardeşimiz belki başta aşık olmuştur ama sonra gider o ev hayatına alışamaz. Yani o babasının arkadaşları, çevresi o eve gittiğinde ya benim eşim, senin eşin ne işle meşgul oluyor dediklerinde belki onu çok ifade edemez. Peki temizlik işçisi olan kardeşim o da kendi dünyasında bir kızla evlenmiş olacak. Yani o hayata uygun, babasının mesleği ona uygun olan bir hanım kardeşimizi alır onunla evlenir. Peki neden evlenmesinler? elbette evlensinler ama evlenirlerse o aile yürümez kardeşim. Yani bir siteden böyle gelir düzeyi çok yüksek olan bir adamın kızını aldınız. Bir köye gittiniz. Köyde işte aile baba hepsi bir yerde kalıyorlar. Bir köy evi var. inekler, ahır vesaire var. Şehirden almış olduğunuz kız belki erkeğe aşık olmuştur. Orada birkaç ay ancak dayanabilecektir. O aile sürmez. O kadının dertleri bitmez. Dolayısıyla evlenirken denkliğe bakılacak. Ama kim açısından? Kadın açısından. Peki erkek şehrin en büyük kuyumcusu veya en zengin adamı diyelim vali. E, temizlik işçisi olan bir kardeşimin kızını uygun gördü. Ailesi kendine baktı konuştu. Alabilir mi? Alabilir problem olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü her kişi hanımının konumuyla iftihar etmez. Onun nesine bakar? İşte fizikine bakar. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam asıl neye bakmayı terkini ediyor? Din, diyanete bakmayı terkini ediyor. Ama güzelliğine de, boyuna da, huyuna da vesairesine elbette bakması gerekir. Bakacak yani erkek onunla beraber bir hayatı devam ettirecek. Yani erkek kadında bu bana denk değil diye yani makamı, mevkisi, rütbesi, soyu itibariyle eğer onda psikolojik bir arıza yoksa bakmaz kardeşim. Tamam? Erkek hanımının diplomasıyla, hanımının rütbesiyle vesairesiyle iftar etmez. Etmemelidir, etmeyecek. Ama kendi tabi okumuştur kendince. Hani okumuş bir kız bakabilir kendi dilinden anlasın diye. Bazı şeyleri daha iyi kavrasınlar, yürüsünler diye bakabilir. Hani o onun tercihidir. Belki bakması da gerekir birbirlerini daha iyi anlayabilmeleri için. Efendim demek ki Hanefi mezhebinde üçüncü şart yani... Erkeğin, damadın mesleği, kızın, babasının mesleğinden düşük olmayacak ya da bayağı bir meslek olmayacak. İşte burada dokumacı diyor. El -iki vel vel Mesela e, ne gibi diyor? Dokumacı, damat dokuma işiyle uğraşıyor. Veya el haccami, hacamat yap yapıyor. Veya e, kennas, süpürgeci, temizlik işçisi. Ve dabbaghi böyle deri tıbı Bunlar tabi bayağı işlerdir. Dolayısıyla böyle bir damat, bu işlerle uğraşan bir damat, bezazın, Manifatracı'nın, kuyumcunun kızına denk olmaz diyor. Ve fil hürriyeti hürriyette de denklik olacak aralarında. Yani köle, e, hür bir kıza denk olmaz. Köle olan bir damat, hür bir kıza denk olmaz. Ve fil mali, malda da hürriyet olacak. Tabi bu malda hürriyet nasıl olacak? Yani e, damat, kızın nafakasını temin edebilecek. En azından bir aylık nafakayı temin edebilecek, mehrini verebilecek, bunları karşılabilecek konumda olmalı. ''Ve men lehu abun fil İslami evülhuriye ti lâ yukâfiü men lehu abuani vel ebevani ve'l-ekseru seva'un.'' ''Efendim, abun fil İslami evülhurriye ti lâ yukâfiü Damadın sadece babası Müslüman ya da sadece baba Hürse, la yukâfiü men lehu abuani?'' iki babası da yani hem babası hem dedesi Müslüman olana hem babası hem dedesi e, hür olana denk olmaz. E, o zamiri mene gönderdiğinden dolayı müzekker almış. Yani esasında babası ve dedesi denk olan e, babası ve dedesi Müslüman olan ya da babası ve dedesi hür olan kıza Sadece babası Müslüman olan Veya sadece babası hür olan Daha öncesi Müslüman olmayan Veya köle olan Bir damat denk olamaz Damadın babası Ve babasının Babası Müslüman Ama ondan öncesi Müslüman değil Peki kızın babası Müslüman Dedisi Müslüman daha öncesi Müslümansa Bu durumda Dedesi Müslüman olan bir damat. Dedesinin dedesi de Müslüman olan bir kıza denk olur mu? Olur. Neden? Çünkü nesebin aslı babayla sabit olur ama tamamı neyledir? Dedeyledir. E, Dede ile erkeğin nesebi tamam olduğuna göre, İslam'da tamam olduğuna göre dolayısıyla bu damat böyle bir damat e, kıza, dedesinin dedesi de Müslüman olan kıza denk olur. Ama bu Babaların İslamına bakıyoruz. Yoksa damat Müslüman değilse zaten Müslüman bir kızla evlenemezdi. وإذا تزوجت غير كفّ فإن الولي أن يفرق بينهما. Kız babasının izni olmadan evlendi. Evlendiği kişi de, damat da denk değilse, yani o aile denk değilse, uygun değilse, baba işte kuyumcudur. Damat da nedir? İşte hacamat işiyle meşgul oluyor. Bununla alakadar oluyor. Veya e, kennastır, temizlik işçisidir. Baba diyor ki yani kızına, evet kızım evlen ama şimdi bu bizim aileye uygun değil diye. Baba kabul etmiyorsa, efendim tabi İslam'da e, yani herkes eşittir, aynıdır. E, inna Fakat öyle aileler var ki bunu kabul edemez. Yani şimdi e, diyelim ki bir yerde devlet başkanı var. O devlet başkanın kızı orada gidip de bir temizlik işçisi olan kardeşimizle evlenirse gazetelerde epey haber olur. O devlet başkanı da bundan rahatsız olabilir ya da dışarıda olur içeride haber yaparlar bunu. Yani ailenin sağlığını korumak gerekir. Realiteye de dikkat etmek gerekir. İslam onu emrediyor. Baba baktı ki kızı denk olmayan birisiyle evlendi. O aileyi bitirebilir. Mahkemeye başvurur. En yufarrika huma aralarını ayırır. Kızıyla damadın arasını ayırır. Yani kızın denklik talebi olduğu gibi kızın babasının da denklik talebi vardır. Yani bu damat bizim aileye uygun olmalıdır der ve o aileyi bitirir. Eğer babanın başta rızası yoksa, e, izni yoksa, kız evlendiyse e, ayırır ve bu ayırmada fesk olur. Fesk olur, talak değil fesk olur. Çünkü nikah e, yani bütünüyle ortadan kalkmış olur. Eğer talak olmuş olsa o zaman eşten niyabeten olacaktı ki, yani kadı onu hakim olu, eşin adına kalacak. E, ayırmış olsaydı o zaman kadının kadı yani hakimin ayırması talak olurdu ama burada fesihtir. Yani ayrılmış olurlar bu aile bitmiş olur. Peki fein قَبَضَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ اَوْ جَهَّزَ بِهِ اَوْ طَالَبَ bin نَفَقَدِ فَقَدْ رَضِيَ Efendim veli mehri kabzesi alsa kızının mehri damattan alsa اَوْ جَهَّزَ ya da onunla Efendim kızına bir takım çeyiz eşyaları alsa mehir parasıyla kızına çeyiz eşyaları aldı. Avtale bir nafakati ya da veli damada dedi ki kızıma ne kadar mehir tereddüb ediyorsa onu bana ver dedi. Avtale bin nafakati fakat radiye. Bu durumla baba o kızın evliliğine rıza göstermiştir. Yani dolayısıyla bundan sonra bir daha o evliliği denk değildi diye bozma yetkisine sahip değildir. وَاِنْسَكَتَ لَا يَكُونُ رِضًا Eğer baba sustuysa وَاِنْسَكَتَ مَنْ الْوَلِيُّ Veli sustu, yani kız evlendi ama sustu. Dolayısıyla لَا يَكُونُ babanın velinin susması rıza kabul etmez. Kız doğum yapana kadar doğum yapana kadar babanın o, o Aileyi bozma, feshetme kefa denklik olmadığından dolayı bozma yetkisi vardır, feshetme yetkisi vardır. Ve in rıdâ ahadul avliyâi felesel gayrihi mimmen huve fî derecetihi ev asfala minhu el i'tirâdu. Yani bir kızın velileri var. Birden fazla velisi var. Fe in o velilerden bir tanesi kızın damatla evlenmesine rıza gösterdi. Fe leysa li başka bir veli için yoktur mimmen fi dereceti. Aynı derecede olan başka bir velinin itiraz etme hakkı yok. Yani kızın iki tane ağabeyi var. Kız evleniyor. Ağabeylerden bir tanesi rıza gösterdiyse bu evliliğe Diğer ağabeyin itiraz etme yetkisi yoktur. Ev esfele minhu Ya da daha aşağıda olan bir velinin e, feleyseli gayri minmenu ya da ev esfele minhu O veliden daha aşağıda olan Yani e, kim evlendirdi? Kardeş, kız kardeşini evlendirdi. Peki bu kardeşten velayette daha aşağıda olan kim var? amca var. Amca itiraz ediyor. Diyor ki, bu damat bizim aileye uymaz. Bu nikahı mahkemeye başvurup fesh edebilir mi? Edemez. Neden? Çünkü e, erkek kardeş amcadan daha önde bir velidir. <gülüyor> yani e, bu durumlarda itiraz yetkisi yoktur. Yani velilerden bir tanesi aynı derecede velilerden bir tanesi onay verirse diğer veli ya da daha aşağıdaki bir velinin o evliliğe itiraz edip bozma yetkisi yoktur. وَاِنْكَانَ اَقْرَبَ minhu فَلَهُ ذَٰلِكَ Eğer e, o evliliğe onay veren veliden daha yakını itiraz ederse yani kim onay verdi? Kardeş onay verdi. Erkek kardeş, kız kardeşin evlenmesine onay verdi ama baba hayatta Baba diyor ki bu damat bizim aileye uygun değil. Ben bu nikahı mahkemeye başvurup bitirmek istiyorum. Denk değil derse baba o kardeşin ve velayetini bozar, onayını bozar ve inka akraba minhu felehu zalik yani o akrab olan velinin nesi vardır? İtiraz yetkisi vardır. وَإِنَّ قَسَدْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْاَوْلِيَٰيَٰيَ اَنْ يُفَرِّقُوا اَوْ يُتَمِّمَهُ Efendim, وَإِنَّ قَسَدْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا Bir kız evlenirken e, onun halasına bakılır ya da baba tarafından kadın akrabalarına bakılır. Onun boyunda, güzelliğinde, tahsilinde olanlar ne kadar mehir aldıysa o kadar bir mehir alırdı kız. Peki, kız Damada diyor ki ben bu mehri şu kadara düşürüyorum yani kendi akrabaları e, 30 bin lira mehir almıştı bu diyor ki ben senden bin lira alıyorum dese oyn kasad min mehri misliha feril evliya bu durumda evliya yani kızın velileri için en yuferriku ayırma bu aileyi bitirme ya da ev ütem mehu o mehri, mehri misle tamamlama yetkileri vardır. Yetkileri vardır. Neden? E çünkü yani mehir de aileler arasında konuşulabilirler. Ama mehirde evla olan nedir? Mehirde evla olanı, mehrin düşük olmasıdır. Kadınların düşük mehir istemeleri, arzu etmeleridir. Peki efendim, kefahet, ee, Hanefi mezhebinde, nesepte aranıyordu. Dinde, diyanette, takvada aranıyordu. Malda aranıyordu. Ee, sonra nerede aranıyordu? Ee, babaların İslam'a girmelerinde e, kefaate, denkliğe bakılıyordu. Ee, sonra hürriyette, sınaatte, buralarda denkliğe bakılıyordu. Efendim dedik. Peki, evlenirken tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, buyruğunu esas alıp dindar olanını seçenler onlar saadete ermiş olacaklardır. Ama kız çocuklarını evlendirirken hayatı onlara zindan olmasın. Bunun için denk olan erkeklere kızları vermek lazım. Denk olanlarla kızlar evlenmeli. Ama erkek için böyle bir durum söz konusu değil. Ama eğer o da Bundan dolayı acı duyacaksa o zaman evlenip boşanmayacak tabi işin başında iyi ölçecek bakacak edecek ona göre evlenecek. Evet Allah Teala Müslümanların evlenin huzur saadetler ihsan eylesin ee, dedik ve bir sonraki dersimizde mehirden inşallah devam edeceğiz. ve tu ve